Bismillahirrahmanirrahim. Havf ve reca, korku ve ümit arasında olmak ne demektir? Ee, evet. inşallah bu sorumuza kısaca cevap verelim. Havf, korku, reca, ümit demek. Tabii bunun ikisi arasında olmak e, ne demektir? Müslüman e, elbette korku ve ümit arasında olan insandır. Korku Allah'ın azabından korkmaktır. Ümit, Allah'ın azabından kurtulma ümidi ve onun mükafatına nail olma ümididir. Korku, günah işlemekten korkmak. Ümit, af edilme ümidi beslemek ve yapmış olduğumuz salih amellerden hayırlı mükafatlar beklemek ve bu amellerin kabul edilmesini umut etmekdir ve her mümin sahabenin de içinde olduğu gibi, duyduğu, düşündüğü veya vasfedildiği gibi amel yapar ve kabul olunmadığından endişe eder ve kabul edilmesi için Rabbine ricada bulunur. Her mümin, Cehenneme gire, girmekten korkar, emin değildir cennete e, gireceğinden, cehenneme girmeyeceğinden emin değildir. Dolayısıyla e, hiçbir Allah'ın azabından hiçbir zaman emin olmaz. Allah'ın azabı her an insanı e, bulabilir. E, ve yine her mümin e, bir gün fitneye düşüp e, sapıtabileceği endişesi içerisindedir. Ve bunun için ayaklarının İslam üzerinde, din üzerinde, iman üzerinde sabit kalabilmesi için her mümin Rabbinden yardım ister. Yine her mümin diğer müminlerden yardım ister. Yani onlardan dua ister. Yoksa yardım istemek kesinlikle diğer manada anlaşılmasın. Yani dua ister ee, ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Müminlere, birbirlerine dua etmelerini daima öğütlemiştir. Daima öğütlemiştir. Çünkü müminin mümine olan duası e, makbuldür. E, mümin mümine dua ettiğinde onu duyan melek senin için de e, aynısı olsun diye e, duada bulunur. Yani Rabbine yalvarır. Dolayısıyla meleklerin bize dua etmesini istiyor isek ne yapacağız? Mümin kardeşlerimize dua edeceğiz ki bu kader şinaslıkla beraber melekler bizler için dua etsinler. Yani melekler Rabbimize yalvarsınlar bizim affedilmemiz için ve en güzel mükafatı bulabilmemiz için melekler de bizler için dua etsinler. Evet, mümin işte korku ve ümit arasında... Daima olacaktır. Hiçbir zaman Allah'ın azabından emin olmayacaktır. Hiçbir zaman cenneti garanti etmiş gibi düşünmeyecektir. Hiçbir zaman ayaklarım benim asla kaymaz. Hiç, hiç herhangi bir fitne karşısında ben asla sarsılmam diye demeyecektir. Kendisine güvenmeyecektir. Allah'a güvenecektir. Korku ve ümit arasında olmak budur değerli kardeşlerim. Kısaca bunlar. Söyleyelim. Takva nedir? Muttaki kime denir? Takva, e, korunmak demektir. Takva, Allah'ın sınırlarını korumak demektir. Takva, Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınmak demektir. Takva, Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışmak demektir elden geldiği kadar. Takva, e, özellikle Allah'ın hoş görmediği şeylerden uzaklaşmak ve Allah'ın sınırlarına yaklaşmamak, sınırlarını aşmamaktır. Takva kısaca budur. Allah'a saygıdır. Takva Allah'ı sevmektir. Takva, kalbin Allah'a huzur, güven ve sevgi içerisinde eğilmesi ve yaklaşmasıdır. Takva, imanın lezzetini alan kalbin günah işlerken Allah'tan ürpermesi ve günahtan sakınmasıdır. Muttaki de, takvalı insana verilen isimdir. Muttaki kişi demek yani Allah'ın sınırlarını koruyan kişi demek. Allah'ın haramlarına düşmeyen, Allah'ın helalleri ile yetinip haramlarından kaçınan kişiye de muttaki kişi yani <gülüyor> dinini koruyan kişi, Allah'ın sınırlarını koruyan kişi manasında muttaki diyoruz. Cennet emek karşılığı mı yoksa kade e, kade kademi kader mi yazmışsınız oraya sanıyorum kader mi olacaktı yere eksik e, evet kardeşimiz böyle bir soru sormuş cennet emek karşılığıdır cennet bir kader değildir e, cennet bir kader değildir ama e, kadercilik manasında kader değildir yoksa Allahu Teala bir kişinin e, cennete gireceğini Biliyor bu manada evet takdir edilmiş bir durumdur. Allahu Teala bunu biliyordur. Bu bildiğinden dolayı evet bu bu manada bilinen bir durumdur. Fakat kadercilik anlayışı içerisinde yani bir insana Allah cenneti yazdıysa o insan kafir de olsa cennete girecektir manasında bir kadercilik anlayışı içerisinde bunu açıklamamız mümkün değil. Böyle açıklarsak yanlış yapmış oluruz. Ee, فَهَلْ لَيْسَ لِلْا اِنْسَانِ اِلَّا مَا <سَعَى> Rabbimiz İnsan için koşup yorulduğu şeyden başkası hiç olur mu buyurmaktadır. Dolayısıyla cennet insanın koşuşturması, sabri, sabrı, azmi karşılığında bir mükafattır. Tembel koşmayan, yorulmayan gayret sarf etmeyen ibadetlerini yapmayan Allah'ın sınırlarını korumayan insanlar bu konuda tembellik gören, gö gösteren insanların cennete girmeleri zordur eğer iman ehlindense zordur, iman ehlinden değilse zaten mümkün de değildir, allah Teala'nın böyle bir sözü, böyle bir ahdi kafirler için söz konusu bile değildir evet Rum suresi 31 ve 32. ayeti. Ee, günümüzde nasıl anlamalıyız? Ee, şimdi o ayetleri Ebu Al Alperen kardeşimiz ayetleri bulup yazın. Çünkü e, burada tekrar ben o ayetlerin ne olduğuna buradan bakarsam vakit kaybetmiş olurum. Diğer soruya geçiyorum. Sizi tekrar ayetleri yazın. Mana olarak veya Arapçası fark etmez? Camilere ve mescitlere e, yaptıranın yani cami ve mesut yaptıranın galiba yapan mimarın devlet yöneticilerinin peygamberlerin evliyaların şehitlerin alimlerin isimlerinin konulması dinen doğru mudur bu durum ibadete ve enaniyet göstergesi sayılır mı ibadetlerde peki veya ibadethanelerde veya ibadetlerde evet daha önce de sorulmuş bir soruydu sanıyorum. E, camilere e, isim konulmasında e, bir sakınca yoktur. Fakat bir insan ben bu camiye yardım ederim fakat benim ismimi vereceksiniz derse burada bir sıkıntı var. Eğer o insan ben bu hayırı yapıyorum ve insanlar benim adımı şurada görürseler Allah o kişiden razı olsun derler. Niyetiyle bu adını oraya koyduruyorsa burada bir sıkıntı yok. Ama e, felancaya bak ya. Maşallah adam ne güzel cami yaptırmış. E, bravo. Yani adam hayır sahibiymiş desinler diye. Bu türden bir med medhiye düşsünler diye, yapsınlar diye ismini koyduruyorsa bu riyaya girer. Dolayısıyla ona oradan bir hayır Yoktur, mükafat yoktur. Çünkü rüya küçük şirktir. E, çünkü neden küçük şirktir? Çünkü Allah rızası için yapılmamıştır. Kişinin kendi egosunu tatmin için, kendi şanı, şöhretinin artması için bunu yapmıştır o kişi. Dolayısıyla o ondan kabul edilmeyecek olan bir ameldir. Çünkü amellerin kabul edilmesi için ne lazım? İhlas yani Allah rızası için, sadece Allah rızası için yapılması ikincisi neydi? yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tamamen uygun, uygun bir şekilde, misli bir şekilde, aynı bir şekilde, aynısı şeklinde yapılması gereklidir, şarttır. İbadetlerin kabul edilmesi için bu iki şart her zaman gereklidir. Burada ihlasın olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla orada bir sıkıntı, bir küçük şirk meydana gelmektedir. Ama dediğim gibi böyle bir duygu içerisinde olmayıp sadece dua almak için böyle bir şey düşündüyse orada bir sıkıntı yok ama yine de insanlar o camiyi yaptıranlara dua etmektedirler. İsmini bilsinler bilmesinler. Allah'u Teala biliyor bu yetiyor zaten. Bu açıdan da gerek yok ama insanlar Öldükten sonra e, işte o camiyi yaptıran insanlar bazıları diyorlar ki işte ben öldükten sonra bu benim ismimi koyarsanız koyabilirsiniz ama ben ölmeden e, koymayın. Çünkü ben ölmeden koyarsanız bu benim için e, nefsimi azdırabilir. Riyaya düşebilirim. Bu fitneye düşebilirim. Düşmemek için ismi koymayın diyen e, hayır sahipleri de e, baya bir fazladır. E, en güzeli en güzeli, hayır yapıp adresini vermemektir. Çünkü hayır yapıp adresini verdiğimizde orada bir, şir, bir riya, bir gösteriş, bir ihlatsızlık gündeme gelebilir. Durup dururken kendimizi de tehlikeye atmayalım. Diyelim ki isim verildi. Bu camilerde namaz kılınır mı? Kılınabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Bu tamamen camiye ismini veren kişinin Allah ile kendi arasındaki bir mevzudur. Camide namaz kılanların e, bu konuyla ilgili e, bir e, sorumlulukları, herhangi bir e, sıkıntılar yoktur. Onda bir e, sıkıntı yok açıkçası. E, bu konuyla ilgili bunları söyleyelim inşallah. Bunlar da yeterlidir. Peygamberimizin mescidine ne diyoruz? Mescid-i Nebi diyoruz. Onda bakın mescid-i Nebi. Mescid-i Nebi ne demek? Peygamber mescidi demek. Orada bir isimlendirme söz konusudur. Bunu da dikkate alalım inşallah. Evet. <gülüyor> Diğer soruya geçelim. Cami görevlisi olup da toplumun itikadi ve ameli konulardaki sapmalara karşı bir şey yapmayan için ne dersiniz? Bu görevde durması doğru mudur? Gerçeklere bilip uygulayacak ve uygulatacak ki aile ve aile çevre arkadaş vesaire vesaire. Tabii sorular biraz daha düzgün olsun çünkü bunlar kayıt oluyor arkadaşlar. Bu Sorularınız. ben şimdi buradan okuyunca garip bir e, mana ortaya çıkıyor. Bunları biraz daha dikkatli yazalım. Ama e, umarım bizi dinleyen kardeşlerimiz bu e, yan, işte yanlış cümlelerden maksadın ne olduğunu aşağı yukarı kestiriyorlardır. Evet. Şimdi bu soru çok önemli bir soru. Değerli kardeşler, Bu soru çok önemli bir soru. Ben Ebu Alperen kardeşime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şimdi çok yani bu konu bir yara yani. Şimdi yaramızı kanattı bu kardeşimiz bu soruyla beraber. ya Bizim kanayan yaramız çok derin, kangren olmuş, çürümeye başlamış. Yani kokular üzerinde, e, pis kokular gelmeye başlamış bir yara e, durumu söz konusu. Bu soru yani insanı e, perişan edebilecek bir soru. Bu sorunun cevabı ağır yükümlülüğü ağır. Bu çok büyük bir e, zamanımızın en büyük eksikliği, en büyük vebali bu soruda yatmakta. İsterseniz e, değerli kardeşlerim başka soruda yazmayalım. Bu soruya cevap vereceğim ve inşallah. Orada bir iki soru daha var. Onlara cevap vereceğim. Şimdi bunlar yeterli. Şimdi önce Ebu Alperen kardeşimizin bu sorusuna cevap verelim. Şimdi kısaca ne diyor Ebu Alperen? Diyor ki, cami görevlisi olup da toplumu itikadi ve ameli konularda e, sapmalara karşı Uyarmayan ve bu sapmalar karşısında e, vurdum duymazlık içerisinde olan ve bu sapmalara göz yuman din görevlilerinin durumu nedir? Anladığım kadarıyla ibarenin manası bu. Eğer yanlış anladıysam kardeşimi düzeltsin oradan. Şimdi değerli kardeşlerim. Neresinden başlayayım ben bu soruyu cevaplamaya? Neresinden başlayayım? Ne diyeyim? Neresinden başlanacak? Neresinden tutulacak? Tutulacak bir yeri yok. Samimi, ihlaslı kardeşlerimiz var. Çok. Toplumu düzeltmeye çalışan, itikadi ve ameli bakımdan yanlışların üzerine giden kardeşlerimiz var. Yok değil. Ama... Bu sevadul a'zam büyük çoğunluk maalesef bu şuurda değil. Büyük çoğunluk bu şuurda değil. Bakınız. Şimdi bazı amirler emirleri altında bulunan bu görevlilere diyorlar ki sizler Toplumu gücendirmeyin, cemaatten herhangi birini gücendirmeyin, onlar ne derseler onu yapın. Yani eğer toplum bir geleneğini, bir örfünü, bir ananesini İslam'a aykırı olsa da buna rağmen yaşamak ve yerine getirmek istiyor ise siz buna karşı gelmeyin. Diyorlar. Bu da bu görevlilerin susmaya, vebali amirlerine atmaya sürüklüyor. Ben mi düzelteceğim? Bana ne? Ben zaten altından kalkamam. Ben bunu yapamam ki diye bu özürlere sığınmak suretiyle sorumluluktan kurtulacağını zannediyor. <gülüyor> Halbuki Öyle değil. İnsan biraz sıkılacak, biraz tehdit alacak. Efendim, Allah için bazı riskleri göze alacak. Allah için üzülecek, Allah için kızacak, Allah için eziyet çekecek. Salihler böyle değil miydi? Salihler böyleydi. Değil mi? Bakınız, Kur'an mahluktur sözü karşısında bu sözü kabul etmeyen alimler, Değil mi? Hapse atıldı. Ah, e, Ahmet bin Hambel gibi. Değil mi? Hapse atıldılar. Deselerdi ki tamam ya biz, biz mi düzelteceğiz? Devlet madem böyle bir fetva çıkarmış. Kur'an mahluktur diyor. Biz değildir desek ne değişecek? Susalım bari dememişler. Susmamışlar. Susmayanlar da içeri atılmış bazılarının hayatına mal olmuş bu işkenceler. Şimdi ya imam olmayacaksın veya müftü veya vaiz veya diyanet reisi ya da bu hataların üzerine doğru, mantıklı belli bir periyotla sağlıklı bir yaklaşım ile tedrici bir anlayış ile sevgi ve şefkatle üzerine gitmek ve düzeltmeye çalışmak lazım. Ama eğer dini bilgisiz Sadece örfle amel eden, geleneğiyle atalarından kalan bir takım mirasla amel eden insanların fiyatına, insafına bırakılırsa, orada o din geleneksel bir hale gelir. Sapmalar olur o dinde. Gelenek değiştikçe din de değişir. Görürek değiştikçe din de değişir. O zaman ne olur? O insanlar dinlerini oyuncak haline getirirler. Heva hevesleri doğrultusunda onu şekillendirirler. Din semavi olmaktan uzaklaşır. Beşeri bir sıfat alır. Beşerileşir. Ve beşerin etkin beşer aklının etkisiyle, Din yeniden e, sıfatlanır, yeniden şekillenir, yeniden e, bir ol, e, bir olgu haline gelir ve bu olgu da sürekli değişim değişiklik arz edecek bir durumdadır. Dolayısıyla <gülüyor> dini bilgisiz, cahil bu dini bilmeyen, Kur'an'ı, sünneti bilmeyen insanların anlayışına, örfüne, uygulamalarına bırakmak en büyük vebaldir, en büyük katliamdır, en büyük insafsızlıktır, en büyük cürümdür, günahtır. günahtır. Böyle olmaz. Bir mümin gerek imam olsun, gerek müezzin olsun, gerek müftü olsun, vaiz olsun veya başkası olsun veya cemaat olsun hatalı gördüğü şeyin üzerine gitmek zorunda. İtikadi veya ameli, ne olursa olsun, onun Kur'an'a, sünnete aykırı olduğunu söylemek zorunda. Onu düzeltmek zorunda. Men ra'aminkum münkeran felugayyur bi'edin. Sizden kimi bir münker, kötü bir iş görürse onu eliyle düzelsin. Fe'illem yastatî febilisânih eliyle düzeltmeye gücü yetmiyorsa, diliyle kalbi eğer diliyle de düzeltmeye gücü yetmiyor ise kalbiyle ondan buğz ki böyle yapanlar da imanın en az derecesi mevcuttur. En azı mevcuttur. Evet. imanın en azı varsa en azından kalbiyle ile etmek lazım. Eğer imamlar, vaizler, müftüler elleriyle düzeltemiyorsalar da dilleriyle bu yanlışların üzerine gidebiliyorsalar, gitmelidirler. Gitmiyorsalar, vebal altındadırlar. Vebal altındadırlar. Eğer cami görevlileri, mescit görevlileri, diyanetin 150 bine yakın personeli, Allah rızası için, Allah'ın dini için, üzerlerine düşen görevi samimi, ihlaslı, gayretli, azimli bir şekilde... Yerine getirecek olsalar, ülkemiz kısa bir zaman içerisinde değişir. Hayra doğru değişir. İyi, i̇yiye doğru bir e, değişiklik arz eder. Ama bunlar olmuyor. Ne oluyor? Herkes, e, birçoğu imamlığı bir ekmek kapısı görüyor. Ben maaşımı alırım. Bana verilen görevi iyi kötü yaparım. Paramı da alırım bankama da koyarım, oradan ne verirseler onu da alırım, gerekirse yani ufak tefek promosyon alırız, faiz, ya bir şey olmaz, şudur budur gibi bir takım kolaycılık e, anlayışı, anlayışı içerisinde, bir takım haramları da e, işlemek suretiyle hayatını e, idame ettirmeye çalışan o büyük çoğunluk, çok büyük bir vebal içerisindedirler. Bu insanlar dünyalarını maalesef tercih etmişlerdir, ahiretlerini unutmuşlardır, ahiretlerini dünyalarına satmışlardır. Bu çok büyük bir vebaldir. Ya bu e, imamlığı yapmayacaksın ya da gereken görevi Allah'ın sana tevli ettiği. O görevi yerine getireceksin. İnsanlara iyi örnek olacaksın. İnsanları hayra çağıracaksın. Akidevi ve ameli olarak yanlışların üzerine gideceksin, düzelteceksin. O ne der, bu ne der demeyeceksin. Ben bunu yapmazsam Allah ne der? Onu diyeceksin. Evet. Maalesef bugün e, ekmek kapısı olarak görülen imamlık, vaizlik, müftülük, dünya için talep edilmektedir. Dünya için elde edilmektedir. Birçoğu böyle yapmaktadır. Dolayısıyla orada da bir ihlas söz konusu olmamaktadır. Hatta bu insanlar e, tamamen geleneksel bir e, bakış açısını e, kendilerine bakış açısı olarak benimsemişlerdir. Halkı küstürmek küstürmemek namına onları onların hatalarını söylememektedirler, örf'e saygı kadar dine saygı göstermemektedirler. Hatta öyle bir tehlikeli olgu vardır ki örf, gelenek, atalardan kalan miras, atalardan kalan yanlış din anlayışı onlar için en önemli din anlayışı olmaktadır. Ataların gönlünü yapmak, toplumun gönlünü yapmak, çevrenin gönlünü yapmak, cemaatin gönlünü yapmak onlar için hedef haline gelmiştir. Allah'ın gönlünü yapmak maalesef bu burada düşünülmemektedir. Allah kırılmış olsa da insanların kırılmaması öncelenmektedir, daha evla görülmektedir. Bu çok büyük bir yanlışlıktır, çok büyük bir sıkıntıdır. Bunun sebebi de maalesef imamlığın, vaizliğin, müftülüğün bir sıradan meslek olarak görülmesi, bir devlet dairesi işi olarak görülmesi, bir maaş alınan bir iş, bir büro hizmeti olarak görülmesinden kaynaklanan çok sıkıntılı bir durumun neticesidir. Ee, bu Allah korusun daha çok şey söylenebilir bu konuda. Ee, ağlanacak bir halimiz var bu konuda gerçekten. Ee, ne bileyim daha ileri gitmek istemiyorum. Daha ileri gitmek istemiyorum. Ama içimden çok daha acı gerçekleri dile, dile getirmek, dilendirmek geliyor. Ama bunu şimdilik yapmak istemiyorum. Sizler... Ee, Bunlarla yetinin zaten bunları biliyorsunuz. Ama bu sözlerle inşallah yetinin ve bu durumları, bu aktardıklarımızı etrafımızdaki kardeşlerimize aktaralım. Onları uyaralım. İmam da olsa, müezzin de olsa, vaiz de olsa. Uyaralım. insanlar. maalesef herkes bana ne diyor? Ben düzelteceğim diyor. Toplumun Genel gidişatına aykırı gidemem ben diyor. Beni dışlarlar deniyor de, diyorlar. Dışlanma korkusuyla bu e, görevler yerine getirilmiyor. Ama Allah dışlıyor be kardeşim. Allah seni dışlıyor o zaman be. Allah için sen bir şey göze alamıyorsun. Sen yiğit değilsin. Sen mücahit değilsin. Sen korkaksın. Sen dünyayı talep ediyorsun. Farkında mısın ey imam kardeşim? Ey müezzin kardeşim. Ey vaizim, ey müftüm! Dünyayı talep ettiğinin farkında mısın? Ahirette senin için bir şey olmaz o zaman. Ya Rabbi ben müftüydüm dünyada. Sen bir müftüyü cehenneme mi atacaksın ya Rabbi? Diye nahoş bir sürprizle karşı karşıya kalmak işten bile değil. Bu olabilir. Yani Allah kimsenin makamına, mevkisine bakmaz. Allah Peygamberi için diyor ki: "Leyyin eşrak tele ne amalek." Ey peygamber, şirk koşarsan bütün amellerini yok sayarım diyor. Heba ederim, atarım. Siler atarım diyor. Peygamber olduğuna bile bakman. Asla şirk koşmayacaksın diyor. Peygamberine söylüyor bunu. O kadar kaderci bir peygamber olmasına rağmen Allah'a bir lahza asi olmamasına rağmen Korkudan kalbi titremesine rağmen Allah'a karşı Allah diyor ki sen ayağını denka al. Sakın ola ki şirke düşme. Şirk koşanlara meyletme. Eğer Allah sana merhamet etmeseydi biraz onlara meyledecektin. Ama Allah seni koruyor. Evet. Evet. Bu Peygamber için söz konusuysa, bugün maaşlı devlet memurluğu yapan imamlar, müftüler için de hay hay söz konusudur. Onların da dinlerini kurtarmalarını için gerçekleri dillendirmek zorundadırlar. Allah bizden bunu istemektedir. Bu görevi yerine getirmemiz lazımdır, elzemdir. Yapmamak, etmemek. Toplumun rızasını Allah'ın rızasından üstün görmek çok büyük bir yanlışlık, çok büyük bir sapıtma, çok büyük bir gaflet, çok büyük bir aymazlık, çok büyük bir hata, çok büyük bir sorumluluk, vebal olarak gündeme gelmektedir. Allah korusun. Bu bizim şu anda kangren olmuş, yarayan kanayan yaramızdır. İnşallah bu konulara yeri geldikçe temas ederiz ileride. Allah bütün e, görevli, cami görevlisi veya <gülüyor> bu görevlerden sorumlu olan, amir durumunda olan kardeşlerimize e, akıl ihsan eylesin. E, onlara gerçekleri göstersin. Ve gerçekleri yapmak için kendilerine azim ve gayret nasip eylesin. Evet. Ee, burada bazı sorular var. Ee, emeklilikle ilgili bir şey söylüyor kardeşimiz ama ekran yukarı gitti. Bir bakalım ne diyor kardeşimiz Ebu Alperen. Kardeşimiz ne diyor? E ondan önce Fidel ya kardeşimizin bir sorusu varmış. E bir mümin cennet için mi ibadet eder diye bir soru var. Muttakilerin Kur'an ve Sünnet'te özellikleri nelerdir? Soru çok. Benim de vaktim yok. E siz de diyorsunuz ki şimdi siz görevlisiniz. Niye anlatmıyorsunuz? Anlatmak zorundasınız. Bak biraz önce neler söylediniz diyorsunuz. Ama... Ben de diyorum ki her şeyi birden söylemeyelim, e, sizi bıktırmayalım. Sadece bu ekrandaki sorulara kısa kısa cevap vereceğim. E, tabii kısa cevap vermek vebal gerektiriyor, o da var. Ama başka soru yazmayın demiştim. Buna rağmen kardeşimiz, e, kardeşlerimiz yazmışlar. Çok kısa ve öz cevaplar vereceğim çünkü e, süremiz doldu ve geçiyor. Cennet, karşı, cennet için e, ibadet yapılır mı? Değerli kardeşler, ibadet Allah için yapılır. Cennet ise Allah için yapılan ibadetin e, mükafatıdır. Biz direkt mükafatı kazanmak için ibadet yapar isek, bu e, Allah karşı biraz abestir. Yani biraz akıllı olmamız gerekiyor. Allah'ın rızası için ibadet yapacağız. Allah zaten biz öyle yaparsak bize e, cennetini nasip edecek ve cehenneminden bizi kurtaracak, koruyacak. O yüzden o, o şekilde biz Allah rızasını e, ele alacağız her zaman. E, evet. Şimdi diğer soruya bakalım. Ne diyor? Ekran e, tabi gitmiş. <gülüyor> Nafile oruç tutarken bir mazeretle veya mazeretsiz orucu bozan kimsenin orucu kaza etmesi gerekir mi? İki görüş var. cumhur ulemaya göre gerekmez. E, Ashab-ı reyye göre gerekir. Evet. Evet kısa bir sorun yani üzerine fazla durmayacağım. Evet. Ee, Rum suresi 31 30. ayette Allah'a yönelmiş kimseler olarak yeryüzü hak e, yeryüzün yeryüzü hak dine çevirin yeryüzünü herhalde. Ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden dinlerini dar eee edip grup grup olan kimselerden olmayın ki onlardan her bir grup kendi katındaki dini anlayış anlayışı ile sevinip böbürlenmektedir. Ee, bu konuyla ilgili değerlendirmemizi istiyor kardeşimiz herhalde. Ayet gayet açık değerlendirmeye gerekecek bir durum yok. Ayet çok güzel, açık ve net ee, bize düşen bu ayetin manasına uymak ayetteki uyarıları dikkate almak bu ayeti okuyan her kardeşimiz ayetin mesajını anlıyor biz burada hani fazla laf yaparak sizleri de üzmeyelim vaktinizi almayalım ayet gayet açık değerli kardeşlerim evet diğer bir soruya bakalım Evet. Şimdi orada diyor ki hocamız zorunlu emekli oldu diyor. Yoksa atacaklarmış diyor. Evet. Zorunlu emekli yoksa atacaklarmış. Ee, şimdi atma konusu yani evet gerekiyorsa böyle bir şey. Böyle bir şey yani gerekiyorsa ve insan görevden atılmayı göze aldıysa Allah razı olsun deriz. Ama belli bir hikmete uyarak davet yapmak sanıyorum atılma durumunu gerektirmez. Ama durum bu seviyeye haddiye ulaştıysa onu da bilemem. Umarım o haddiye de ulaşmamıştır ama Bazen biz acele ederiz ee, ve öyle zannederiz ama öyle değildir aslında. Ama belli bir şey, tabii bir muhalefet her zaman vardır, olacaktır. Evet, e, sorularımız burada bitti teala. inşallah. İnşallah e, gelecek haftada e, sohbetimize devam edeceğiz. Diğer sorulara cevap vereceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Allah e, dinlediklerimizle amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Hatalarımız varsa bizdendir. Doğrularımız yüce Rabbimizdendir. Allah taksiratımızı, hatalarımızı affeylesin. Allah e, cümlemizi cennet ehlinden eylesin, cehennemden azat eylesin. Hastalarımıza, şifa dertlerimize deva nasip eylesin. Ve akur davana en elhamdülillahi rabbil alemin.